Adem'in şeytanın kısası. Adem'in İhselam şecere-i memnu Adem yedi. Adem yemedi ki. Adem'e cana ı Hak yedir. Fakat bir suç göründüğü için zahirde bu suçu hepsini almakla bir bir kum. Kuyla yükleyemez. Mesela bir adam zanidir, zina etti değil mi? ben Allah hatırı diyemez, ayıp kurul. Esasında hak yaptırır usta ona ama edebe bu gayredir böyle söylemek. Salih bir amelse Allah'a yükleyecek. Kabih bir amel zahir olan nefsinidir. Ma'savi kimin hasendinden in Allah'ım ma'savi kimin seyyidinden. Ha onda. Kul kulumun inni la ma. Şimdi Adem esiren bildi ki cana bakederdi kendisine. Fakat bir suçlu zahir oluşu yeme demişti ona. Zaten Hasan erdi. Nefsine aldı. Bitti. Zaten Hasan erdi. de doğru konuştu. diyorsa evet. <gülüyor> ben Allah sırrı ifşa etti İblis. Doğru bir sürede ama terbiyesizlik. Sırrı ifşa etme. Mesela şöyle alalım önümüzü. Devlet iki adam tutar. Der ki buraya düşmanımızın bilmem gelecek. Bunu vuracaksa öldüreceksin bunu. Fakat cin harbunu söylemeyeceksin. İcaret edeceksin kafanıza Bunu benim perdi düşmanım var diyeceksin. bir örtüleceksiniz bu işi der. Ve bu vukuat olur. Oltan sonra birini yakalar getirir. Niye yaptınız bu işi diye sorar. Benim şahsi garazım var dedi. de öldürdüm Bu Adem. Öteki, sen bana emir verdin ya öldür diye şeytan. Nasıl misal saldırma mi diyor yani bu şey. Birsin durumuz. Bir terbiyesiz. Ağaykeni. Ağaykeni diyor. Sen beni kandırdın diyor. sen Sana yapılmış senin isteyen olmasa bu iş olur muydu? Adem Aleyhisselam hiç üzerinde durmuyor. Hala Rabbena sen <gülüyor> bize cenabınle. Ya Rab öyle. Hala diyor. Hala. Rabbena zalem ma ensena ve ghellem taffulena ve terhamna lenkenin lahirinni Arabi diyor. Eğer bizi mağfiretmezsen Afedmesen biz şu anda konusana olur. İzniniz üzerine zulmeten diyor. İznize girince sen bana yaptırdın diyor. Ondan kovuldu. Yani Adem'e seçtiğimiz esinlerin üstte. İşte. Yani hükümete Rabbanın sırrını ifşa et.